Bursa'da Bursa'da. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Allah Azze ve Celle'nin لَا يَمَسُّهُوا اِلَّا الْمُتَحْهَرُونَ ayet-i hakkında İslam alimlerinin ve kesirlerinin görüşlerini kısada olsa beyan etmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerime bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim hakkında ve Kur'an-ı Kerim'i ancak temiz olanlar, temizlenmiş olanlar ne yapabilir? Ona dokunabilir, ona el sürebilirler. <gülüyor> Hükmünü getiriyorum. Tabi e, alimler arasında bu ayet-i kerim hakkında itilaklar sürmüş. Kimisi bunların melekler olduğunu söylemiş. İmam Malik bunlarla birisidir. Kimisi de onların kim olduğunu taharet, temiz, belirli iman üzere olan ve şirkte bulunmayan kimseler olduğunu söylemiştir. Bu vesileyle biz la yemesuhu illa mutahharun. Pekmemin ayetinin hükmünü öğrenmeden önce let nefsinde zaten isyan yoktu ki onlar temizlenmiş olaydı. Onlara temiz yaratılardı. Bundan kaptı etti. Böyle olunca ayet melekler hakkındaki iki imalli düşüncesi kuvvetlice zayıf duruyor. Bu bütün müşteiblerin ve mezhep imamların itibarıdır. Bunun için diyorlar ki Muhtemel olan muhakkak üzerine tercih edilmez belirtmek imkansız ya. Yani? Vesile tercih ediniz. Şimdi biz e, bu konuyla ilgili bu ayetlerin pasajının mealini vermeye çalışalım. Biliyorsunuz Bakara suresi Mekke'ye nazil olmuştu. Mekke'de, e, Mekke'de nikahınız konularla Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim, fe la uksimu bin ve la fi annazumluh. Allah azze ve celle diyor ki ben yıldızların mevkilerine yemin etmem. Ancak burada bu meal kim ise elmalı ikinci kıraati seçmiş فَلِبُقْسِمْ Kıraatını esas olarak mânâ vermişler. Demek ki kıraat bir şekilde esas itibare alabiliriz. Nedir? Biz فَلَاقْسِمُ Yemin etmem bi mevâfi'in nücum Nücumları, yıldızların düştükleri, yıldızların kayboldukları yerlere yemin etmem وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَزِيمٌ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ e, yemin etmiş olsam diye atmaz derecede, ki zaten ama derecede et, hak ettiklerine yemin eder, kendi maklumatıdır. Şüphesiz ki, siz bilirseniz, biliyorsanız, o çok büyük bir yemindir. Yani burada iki anlam da var. Ayette hem yemin etmesi alması özelin, hem de yemin etmemesi. Ama yemin etmiştir bir çok kere. Bu necmi demiştir mesela. Bu necmi de ha. As sûresinde var. Bu nasr. İnna bu'l Ki o kerim haliyle Allah tarafından seçilmiş olan maden. bu anlamı ben tevil ediyorum. Kesin Bu tevili ben söylüyorum. Yani kelimenin anlamından çıkardığım şey kerim madem Kur'an Kerim'dir, insanların O'na ikramda bulunması lazım. Diler değil mi? Allah Kur'an'a Kerim dedi. Seçkin, yüce dedi değil mi? Tekrim etti. Kur'an'ı şereflendirdi. Ve gelen insan neden şereflendir? Abdest çok mu görüyorsun? Bizim hidayete erdiren, alaletlerden, insanları saflıklardan kurtaran, zulümetten kurtaran, insanlara ibadetten kurtaran şu kitabı abletle yaklaşmak Evet, alimler kimse demiş ki el değerli okulun bir yönüne iktilat yapmış. Fakat bizim esas yaklaşmamız tatva üzere olacak. Alimlerin cidanı üzere değil, alimlerin tartışması üzere değil, biz insanları hidayete ve en güzel olan yola davet etmesi olmayız. Ve ameleri en faziletlisiyle yapmalıyız amellere de en faziletli olan vesilelerle yaklaşmalıyız. Kendisinde fazilet olmayan bir vesileyle ibadetlere yaklaşmamalıyız. Anlaşıldı mı? Olay bu. Onun için biz bu açıdan yaklaşıyoruz. Her kim ne derseniz. İnne bu kerim. Şüphesiz ki o. Kerim olan, Allah katından seçilmiş olan, üstün kılınmış olan kerem sahibi, Allah katından ikram görmüş olan ki. İnnehu şüphesiz ki inne bir la geldi. La Kur'an. İkisi de tergilt içindir. inne, tergilt edatı, lan, tergilt harfıdır. innehu, la Kur'an'ın Hazreti Kerim. Şimdi Arapçada bir ifade vardır, belakatta. Huve, Kur'an-ı Kerim zaman, çok basit bir haber cümlesi olmuş. O Kuranı ı Kerim. ''İnnehu Kur'an kerimun'' dediğin zaman, o Kur'an'dır, kerim olan Kur'an'dır ama, ''İnnehu le Kur'an'ın kerim'' Kur'an'ın keremine, saygınlığına karşı, üstün tutulması gerektiğine karşı, kuvvetli şek ve şüphesi olan, veya kalbinde bu noktada bu meseleye karşı fesalı olan insanlara, Allah size özelinin çok şiddetli bir keşkeye gidiyor. ''İnnehu le Kur'an'ın فِي كِتَابِ مَقْنُونَ Bir fasirler, hakkında çok değişik görüşler ile sürmüşler. Kimisi okunmuş anlamında ele almış. فِي كِتَابِ اِنَّكُ لَا قُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابِ <gülüyor> مَقْنُونَ Kur'an, okunuş demektir. Okunan, çok çok okunan. Subhan gibi. Subhan. Kur'an. Fî kitabin işte budur. Bazı ettiler ki levl i̇bn Arabi, İbn-i Arabi, Maliki imamlarından i̇bn Arabi Ahkam'ın kutam isimli kitabından bu görüşü şiddetle reddediyor. Zayıf. Levl-mahfuz oldu görüşü. Zayıf. Çünkü Rasul'a böyle haber yok ama şimdi şey, la yemesuhu illel mubaharun onu temizlenmiş olanlardan ona temizlenmiş olanlardan gayrisi dokunamaz. Kimisi demiş ki temiz olanlardan gayrisi ona dokunamaz. Yani ancak temizler ona dokunabilir. El sürebilir, el sürebilir, dokunabilir. Kimisi demiş ki Efendim, temiz olanlardan başka kimse ona el sürmesin. Nehi sirasında ele alanlar var. Nehi sirasında ele alanlar var. Yani yasaklama onun sirasında ele alanlar var. Bir de olumsuzluk sirasında ele alanlar var. Burada nehi sirasıdır. Tenzilun min Rabbil alemin tenzil denince aklımıza ne gelir? Tenzil indirmedir. Çokça indirmedir. Dolayısıyla kendisine temizlenenlerden gayrı el süreme, süremeye, sürülemeyecek süremeye, olan kitap Allah'tan indirilmiş olan, alemlerin Rabbinden indirilmiş olan şu Kur'an. İşaret ettiği, el sürülmemesi gereken, işaret edildiği kitap bu kitap. Çünkü bizim Allah katındaki lerci mahfuzdaki bir kitaba el sürmemiz söz konusu değil Şeytanların da el söz konusu öyle mi değil mi? Korunmuştur. Korunmuştur. İddianını boş vereceksiniz. İddianın müşrikler tarafından... Hayır yok yok, müşrikler öyle bir iddia bulunmadılar, çok sahip oluyor. Sihir dediler, bilmiyorum ne dediler. B tamam yani, sihir dediklerinden dolayı bir cevap bilmedi ki. Kesin, önümün Tamam, desin o, o değildir. Şimdi, sihir demiş olmaları ile, temiz olmayandan gayesinin el sürülmesiyle ne ilişkisi var? Tam sahirler müşriktirler. Şirkeli birler. Dolayısıyla el süremezler. Şimdi, Kur'an-ı Kerim hakkında bütün ailelerimiz ittifakla diyorlar mı? Müşrikler bu Kur'an'a el sürülmeli diye. Yani. Sihirbaz bu Kur'an'a el süremez diyorlar mı? Demiyorsun? Demiyorlar Diyorlar. Niye? Çünkü onlar müşriktir. Bu sahar değildir. Necesi insanlardır? Necesi diyorlar. E onların mutlaka olmayınca Kur'an'a el ver. kastık olsa ki bu ayet gelinmedeki asıl hüküm, o zaman kâhkıl da buna el sürebilirdi, müştük de el sürebilirdi. Hayızlı kadın da el sürebilirdi, nifaslı kadın da el Neden hayızlı kadın el Neden nifaslı kadın el süremiyor? Neden cülük el süremiyor? Demek ki melekleri içine alsa da ki zaten meleklerin mufakar temiz kırılar, Allah katına temiz kırılmışlardır necasetleri olduklarından dolayıdır. Aslında temiz kare Öyleyse ayet kiminin içerisini arıyor. Bizleri insanları bu el sürünemesi gerektiğini anlarsın. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de avcudersiniz cünür olanların namaz kırmayacaklarını kuramayacaklarını ve onların mescitlerden geçemeyeceklerini olarak yaşayacaklarını. وَلَا جُرْمَا اِلَّا Malikiler ve Şafiiler'de e, Hanefilere muhalif görüşler vardır. Hanefiler derler ki ki bu İmam Muhammed'in görüşüdür. Yolcu olan insan, dışarıdan gelen seferi olan insan eğer cülüb ise mescide girip mesciden suyu alması gerekiyorsa teennüm eder. Mescide girer. Mescide girdikten sonra alır o suyu dışarıda husur ve ondan sonra mescide girer. Bu anlamdadır diyorlar. İmam Şafii hayır diyor, girebilir diyor. Yani cevap veriyor, geçebilir. Mürur edebilir. Süklü i̇lla abir-i diyor. Ancak e, Hanefiler orada illa'yı la anlamında anlıyorlar. Yani ne olan ne de cülük olduğu halde yolcu olan giremez şeklinde anlıyorlar. Buna da kendi derince delil getiriyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Resulullah bakınız abdest hakkında ne buyuruyor. هو غريب يرضي الله sallallahu في جبهه صلى الله عليه وسلم نبيائه الا وفيل بما ينف الله بين قضايا ويرضى به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القضاء الى المساجد وانتظار الصلاه فذلك مضربات فذلك yani sahib bir hadis. Burada Allah Rasulü buyuruyor ki size günahlarınızı, hatalarınızı mahvedecek, silecek ve derecelerinizi ve Allah onunla sizin derecelerinizi yükselteceği bir amelden haber vereyim mi? Güzelce abdest almak, soğuklarda, zor anlarda güzelce abdest almak ve çokça mescidlere gitmek. Mescidlere gitmeyi arttırmak. Bir de nedir? İntizaru salati ba'de salati. Başka rivayetlerde de bu var. Namazdan sonra mescidde bir diğer namazı bekleme. Tedalikumur rivat? Tedalikumu i̇şte bu Allah yolunda ribattır. İşte bu Allah yolunda ribattır. Ribat da nedir? Allah için nöbet tutma veya İslam askerini bekleme veya Müslümanların vatanını, ülkesini bekleme anlat. Bunu da anlamamız gereken şudur: Allah Rasulü s.a.v abdestin faziletlerine işaret ediyor. Nedir? hatalar, silecek olan, derecelerini işlemek için. çocuklar hakkında abdesti zor olacağı, ilk köf etmeye başlayan, Kur'an ezberlemeye yeni başlayan, onu öğrenmek isteyen çocuklar, Kur'an'dan usanmasınlar, bıkmasınlar, abdest onlara ağır gelmesin diye ne yapmışlar? İttifakla çocuklar hakkında hadesten sonra yani küçük ve büyük abdestten sonra abdest almayı zorunlu görmüşlerdir. Eğer mi yoksa çocuklar Kur'an okuyamayabilir. Ekelat büyük insan için bu ruhsuzla bir ittifak yoktur. Evet sahabelerin Kur'an okyanı olmuş. O abdestsiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de abdestsiz Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Dikkat edin ama oraya geleceğiz ileride inşallah. O okuma nasıl bir okumaydı? Bir başka hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Ebu Malik el-Eş'arînin rivayet ettiği bir hadis-i şerîf. el tuhûr şattr iman. Tuhûr-abdest, imanın bir yarısıdır. İmam Berghâb-ı Rahmetullâ'l-âleyhi şerh-i sünnet e ki, Hitâb-ı bölümünde, bu hadis-i Buradaki imanın yarısından kasıp, yani namazın yarısıdır. Allah ﷺ bu hadisinde namazı iman olarak anlatmıştır. İnsan hep yazarsın temizlik imandandır, diğer temizlik iman yarıştırız ya. Bu hadisten kaynaklanan bir kültür. Ve alhamdulillah tamle ülizan. Allah hamd etmek, kurul müzanı doğurur. Haşa evet. müzan. Ham doğurur mizanı. Burada öyle ilah e illallah, ve Allah ekkar var. Bir başka rivayette Ve Subhanallah ve alhamdulillahi, ve la ilahe illallah, ve Allah ekkar rivayet var. Bu ikisi Subhanallah ve ve la ilahe illallah, ve demek. her ikisi. <gülüyor> gök ve yer arasında oranın doldu. Nedir gök ve yer arasında olan? Allah'ın halkettiği tüm zerre. Değil mi? Gözümüzün göremediği bütün varlıklar. O alan senin sözüne şahit oluyor ve sanki o alan senin o sözüyle doluyor. Ve Ya veya mü'min. Çünkü iki rivayet de var. Ama burada bir ne yapmış? Her ikisi beraber rivayeti diyor ki hangisi üzerinde kesik kanalı olduğunu belirtmüyor. Mü'min ve müslümeye müslüman abdest aldığı zaman terrasale vajhehu yüzünü yikarsan karadet min vajhi kullu katiyetin nazara ileyha bi'ayneyhi ma'al ma'i ev ma'a ahi katri ma'i Yüzüyle, gözleriyle, yüzünü yıkadığı zaman yıkayınca, gözleriyle baktığı, işlemiş olduğu hatalar, o suyla beraber veya o suyun son damlasıyla beraber makam çıkartılmış. فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَاِذَا يَدَيْهِ خَلَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ فَطِيَةٍ بَطَشَتْ تَا يَدَاهُ مَعَ الْمَئِنْ اَوْ مَعَ آخِرِ فَقْدِ الْمَنْ Ellerini yıkadığınız zaman, birçeklerine kadar, o iki elinden elinin işlemiş olduğu hakkatlar, o suyla veya o suyun son damlasıyla çıkardır. Feydâ <gülüyor> kasar-ı iki ayaklarını yıkadığınız zaman, kharazat kullu gaziyetin meşedhâ riclehû ma'al mâi ev ma'a âhiri fâtril mâi hattâ yakurucan nâb Öyle olur ki, ayaklarını da yıkayınca o ayaklarıyla yürüyerek işlemiş olduğu hatalar o suyla beraber veya o suyun son damlasıyla beraber çıkar gider, tahkif günahlarına terk olsunlar. وَاَيْرُ لِلْاَعْقَابِ بِنَ Hadis mütevatirdir. Ayak topuklarına yazıklar olsun yarın cehennem ateşinde göreceğim Pekala Her zaman abdestli olmak, bazılarımızın yarın Allah katında nurla ve ziya ile ziya diyor. Hadis-i Şerif'te bu pırıltıyla ölmek ve abdestli olarak ölmek kimin isteği olmaz? Kafir'e mutluyor. Veya münafıkın. Hayır kâfir demiyorum. Ya münafıktır, ya günahkârdır <gülüyor> ya da nefsine ağır geliyordur bu ibadet. Çünkü buna karşı olan her insan katil olmaz. Nefsine ağır geliyor Yani zor geliyordur, beden mamuru falan. Neyse Öz ruas-ı şeran zaten mahzul. Öyleyse, bakınız, yazıklar olsun o topuklara cehennem ateşinden diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken abdest alır böyle uyurduk. Niye abdest alıyorsun ya Resulullah diye sorduklarında ben Rabbimin huzurunda abdestli olarak haşrolmak istiyorum. Kul nasıl ölürse yatağında övde dirilir. Abdesti ödü, abdestin tahir dirilecek, abdestin tıyası diyor ya, abdest şifra alındır. Onun aydınlık şifrağıdır. onu onun şefaatiyle, niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel edecek. Bakınız, bir başka hadis-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bulunuyor? Bu uzun bir hadis, ben bir kısmını size Arapçasını vermeden geçeyim. Ebu Hurair radıyallahu anh diyor ki, Allah sallallahu aleyhi ve sellem kabristan'a gitti. Esselamu aleyküm daire kavmin müminin dedi. Ey mümin kavmin diyarı, sizin üzerinize selam olsun. Ve inna bikum inşaatahu lahdun. Allah'ın izniyle biz de size katılacağız. Biz de size gelip katılacağız, eklemeyeceğiz anlamında veya lahikun, e ulaşacağız anlamında da alabiliriz ve ah, dedi, kardeşlerimi görseydim. Görseydim. dedi ki, Allah bize şöyle bir söz verdi. Allah bize şöyle bir söz verdi. Allah bize şöyle bir söz verdi. Allah bize şöyle bir söz Allah bize şöyle bir Allah bize şöyle bir söz verdi. Allah bize şöyle bir söz verdi. Allah bize şöyle وَأَنَا قَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِي Ben o kardeşlerimin cennette havzın başında onlara su verecek olan kişi, Suya ilk ulaşıcı olan kişi, onlara o sudan ikram etmek için. قَالُوا يَا رَسُولُّٰلّٰهِ كَيْفَ تَعْرِكُمْ مَنْ يَا اِبَادَتَ Ya Resulullah sen öldükten sonra, ahirette kıyam sonra, senin ümmetinden gelecek olan kişiler nasıl ki? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bidiyor musun?'' dedi. لَوْكَلَدِ رَجُنِ خَيْلٌ غُرٌ مُحَجَّلَتٌ فِي خَيْدٍ تُخْمِنْ اَلَا يَعْقُ بِخَيْلَوْمُ Bir adamın bir ak sürüsü içerisinde, alımların ortası beyaz, üç ayakları da beyaz ve nekli, ak olan atlar içerisinde, siyah karışık esmer atlar içerisinde, yavuz atlar içerisinde, böyle bir kişinin atı olmuş olsa bu atlar tanımaz mı? Yalnız ve esmer atlar içerisinde, siyah atlar içerisinde böyle alanı alanı ayakları alanı bulanı beyazlık atlar olan bir adam tanımaz mı? Tanır ya Rasulallah dediler. Fâru vele hâlet meynnem yâsûrâ yûm el fiyâlete oran'ın hakçâriyle Onlar âhiret günü, benim ümmetim alınlarının ortasında bir beyazlıkla elleri ve ayakları, kolları o nur beyazlığıyla gelirlerden ümmetim onlardır. <gülüyor> Ve ele faratun ben onların havuzun başındaki mütekaddim olan kişilerin ilk önce havuzun başına giden kişileri ben onların olacağım orada. Fe le yudâdenne rica'l min havdi ev an havdi kemâ yudâdül <gülüyor> ve'lun da'lun Öyle insanlar göreceğim ki, benim havsımdan uzaklaştırılacaklar. Yani Allah, onları havsımaya karşılaştırılacak melekleri vasıtasıyla. <gülüyor> ben onları çağırırım yani. Öntik önce bir gece bilmem, bir şey bilmiyorum diyor, o anlamda Ben onlara idâ ederim اَلَا هَلُمَّا اَلَا هَلُمَّا اَلَا Gelin, gelin, niye uzaklaşıyorsunuz? Gelin, gelin derim onlara. Orada <gülüyor> bana denir ki, Ey Muhammed! Onlar senin ümmetinden insanlar ama senden sonra tebdil ettiler senin sünnetini. Bakınız! Dikkat edin! Tebdil ettiler. Bende der ki teâhûlû fesuhtani fesuhtani fesuhtani fesuhtani Yazıklar olsun onlara! Allah'ı Allah uzaklaştırsın havzundan, Allah onları uzaklaştırsın derim havzundan, Allah onları uzaklaştırsın derim havzundan. Rasul'ın sünnetini tebdil edenler, Şimdi burada konu nedir? Hem Allah Rasulünün sünnetine tabi olma ve olmama konusu işlenir, hem abdest konusu işlenir. Öyleyse biz abdeste bu açıdan bakmak zorundayız. Böyle mübarek bir ibadet, abdest ibadettir ve. İhranın şartı, sahihin, Safa ile mervasının şartı, ama Arafat'ta bakkenin şartı değil, Çünkü bak kendisi haccı Böyle <gülüyor> olunca abdestin fazileti çok büyüdür. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, öyle fark etmiştim. var. İnsanlardan hiç kimse olmasın ki güzel feyhsinu vudu'ahun. Abdi'ni ihsan eder. İnsan Allah'ın rızası için. Onu sevde ve ona itaat ederek. Suma yusalli sonra üzerine farz olan namazı kırarsak. ve herhangi bir namazı اِلَّا اُفِرَلَهُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُقْرَةَ حَتَّى يُسَلِّيهَا Eğer ondan sonra namaz kılarsa o güzel sonra Allah o kırdığı namaz ile ardından kıracağı namaz arasındaki işlediği hataları bağışlar. O namazı kırılacağı kadar o günahlar bağışlarır. Yine Osman radıyallahu an Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. Bu demin dediğimiz Osman İbn Affan radıyallahu anh, hadisi hem Buhari hem Müslim'de zikredilen muttefakun aleyh olan bir hadistir. Kim men etemmara'l-vudu'a, kim maddesi güzel çağırsa. Burada ahsene vudu'a bu vudu dediği, tayyibsin. Abdestle ihsan, burada abdestle itminan tamaklama. Yani bazını, sünnetlerini tamaklama. Kemen emanetullah, <gülüyor> Allah'ın evlettiği gibi, fes-salavatun hamsi kefaratun dinâ beynem Ve, o insanın o abdestinden sonra, o beş vakit namazlar arasındaki günahlar için bu kefarettir. Namazlar, bu kefaret olur ki, aralarındaki günahlar için, o abdest alması deridir. Bunda büyük bir ejer sahibi olması şart. Burada en önemli hadislerden bir tanesi bence abdestin fasileti ve abdestin önemlendiğinin hadislerden en önemli bir hadis şirket. Bu hadisi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hizmet için tevban radıyallahu anh bin dedi ki, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, istekimu ve lan tuhsu İstikamet üzere oğlum, siz Allah katında sizin için yazılmış olanları sayamazsınız, Allah katındaki eminlerin demesiz. İstikamet üzere oğlum, nezim? Evet. Bu <gülüyor> kadarı <gülüyor> <gülüyor> bilin ki en hayırlı amellerimiz salat. Bilin ki sizin en hayırlı amellerinizden birisi nedir? Amellerinizin en hayırlısı namaz. وَلَا يُحَافِزْوَ عَلَى الْهُدُوءِ إِلَّا abdest-i korumada da ancak mümin olan kişi abdest-i korumada. abdest Zaten namazın içinde abdest-i herkes mümin. Bir de dışında söz konusu olur. وَلَا يُحَافِزْوَ عَلَى Turgi abdisi ancak mümin korur, mümin muhafaza eder. Bazıları tek bu hadis non-kati'dir, bazıları dediler ki mutasir bir senedi. Hadisi Şerh-ı sunne'de İmam Begavi rivayet ediyor. İmam Begavi muhandistir, vesitadır, güvenilir bir alimdir. Ve aynı zamanda İmam Malik anh bu hadisi tahrîce elemiştir. Ve İmam İbn Abdülba demiştir ki, bu hadis senedi Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme birçok sahih yollardan ulaşmakta Anlaşıldı mı? Demek ki siz birçok amelede gücünüz yetmez. Birçok ameldeki fazileti de bilemezsiniz. Birçok ameldeki fazileti bilemezsiniz. Birçok amele gücünüz yetmez. Yetmiyor ama, istikamet üzere oldunuz, namazın en hayırlı ameliniz olduğunu biliniz. Ona dikkat ediniz, mazleste birikir binden başka kimse sahibiniz. Şimdi, Buraya kadar geldikten sonra dönüyoruz konumuza inşallah taala. Hocam bu aziz şeriflerde bahsettiğiniz husus, değişik ayetlerde Allah hazretlerinin de beyan etmişsa. Evet. Tahrim suresi 8 ve Hadid 13. ayetlerde ayrıca. Evet. Oku bak mealini. Ey iman edenler Allah'a yürekten bir tevbeyle ile tevbe edin. Gerçek gerek ki Rabbu sizin günahlarınızı örter ve sizler afflarından ırmaklara akan cennetlere, sizleri altlarından ırmaklara akan cennetlere koyar. O gün ki Allah peygamberini ve onunla beraber olan iman edenleri utandırmayacak. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacaklar. Şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz bizlere nurumzu tamamda ve bizleri mağfiretinde yardılar. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Hadid 13'te bahsedeceğiz. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bize bakın da nurunuzdan ışık alalım. Onlara denilecek ki dönün arkanıza da bir nur araştırın derken aralarında bir sur çekilir. Surun bir kapısı vardır. Kapının içinde rahmet vardır. Dışında ise azap vardır. Evet. <gülüyor> bu ayette, nurları, önlerinde akar gider, onur akar uza gider. İşte bunu nur nedir? Secdeden dolayı müminlerin yüzde olacak olan iman nuru s-sîmâ mutlî vücûdî münefere suçûd, secdenin eserinden dolayı üzerinden Üzerinde bir sıfat olur. Tabi bu sıfat aynı zamanda abdestle de ilgilidir. Bile <gülüyor> ya, abdest alan insanların vazifleti bu. namaz kılan insanların fazilet bu. Allah Azze ve Celle, e, dolayısıyla bu ayetlerin i kerime, dediği gibi yapmıştır. E, bir kısmı, bu abdestini bulan dinlerin ahzalarının nurudur diye tefsir etmişlerdir. Şimdi müfessirler ve Fatihlerin birçoğu derler ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste rivayet edilir, abdesti iki şeyden başka bir şey bozmaz veya namazı. O da ya bir ses duyması namazda veya bir koku duyması. Bunun dışında bazı hadisler var. Onu da bunun yerine aldığımız zaman muhtelif görüşler var. Geç kan artması Kan arttığı zaman şiddetli şekilde kan akarsa kan verileriyle göre bozuyor. Şafiilere göre normal kan akması bozmuyor ama hanefilerde bozuyor, Malikiler de yerinden akarsın, değişiksel bozar. Şimdi, birden ağız doluza abdestini su veya bayılmak, ne yapıyor? Hem <gülüyor> abdestini birbirine <de> namazı yürüyor. Ama yani, olan hepsini topladığınız zaman, abdesti bozan hale, baktığında ne yapıyorsun? Bir de, de Cenabet bir hayli abdestten insan çıkarır. Bir de nedir? Ee, efendim, insanın cinsel isteği olmadan insandan meryi ve wedi dediğimiz akıpların çıkmasıdır ki bunlar bahresi gerektir, müslüm gerektirmez. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdik el-Gubre'ye rivayet ediyor. İdâkene hadd-i muhimbesi biriniz mescitte olduğu zaman tevezd-i riyhan ve yedeyyi el-Yedeyyi tevezd-i riyhan birimiz ziyib ve müslüm rivayet ediyor. Birimiz mescitte iken eğer herhangi bir ses duyarsa veya bir hareket hissederse kendisinde herhangi bir ses yani net bir ses ve o sesle ve o kadar sesle ve o kadar bir koku çıkmazsa namazın mescidin tepkisi çıkmaz buyuruyor Rasulullah satışıda. Işte. Burada da anlıyoruz ki namazda insan abdestini bozarsa ne yapıyor? namazın dışına çıkıyor. Öyleyse, namaz ibadeti ne yapınıyor? Ablestsiz, hela edilemiyor. Onun şartı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim eline alacak olan insana baktığımız zaman veya namaz kılacak olan insana baktığımız zaman namaz için şarttır, kuran kelim için fazilettir. Ancak, ancak Hanefi takiflerinin tamamı, maliflerin tamamı, şafilerin hemen hemen tamamı, Endülüs alimleri Hemen hemen tamamı, ittifakla icma derecesinde Kur'an'a abdestsiz olarak er sürmenin haram olduğunu söylemiştir. Biraz sonra hadisler gelecek. Yalnız Allah Resulü sallallahu bazı hadisler gelir. Ali radiyallahu anh diyor ki, Kanka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahtil hajide ve yakul ma'na lahme ve yakul Kur'an'a ve kanka. ve nesai rahmetullahi aleyhim rivayet etmişler. Muhadisi. Yani, Hazreti Ali diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gider hacetini görürdü. Telaya çıkar, huayete çıkar, hacetini görür. Sonra gelir, bizimle et yemekler Kur'an okurdu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumaktan Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şeyden etmezdi. Ezberindeki mi hocam yoksa Muşak'tan mı? Burada kane yaklağıl Kur'an, Kur'anı okudur diyor. Eğer bir şeyin içerisindeki Kur'an oksaydı yaklağıl di demesi lazımdı. İçindeki yaklağıl min demesi lazımdı. Falan şeydeki Kur'anı yazılı sayfalara yazılı Kur'anı veya falan yerdeki bulunan Kur'an'dan demesi lazım. Piyas korsallerine okuma yazması yok. vesile ezberinden okuyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musafh olan açık okuma ihtiyaç hissetmezdi. Yoktu böyle bir ihtiyacı. O ezberinden okuyordu. Ve ezberden sahabelere ezber ezberlettirir ve hıfız ettiriyordu. Ancak ellerinde mesela sureler, yazılı olan ayetler varsa birisi sahabelere öğretiyorsa mesela ilerleyen büyük sahabelerden İbnü'l-Zubayr İbn gibi onlar ne yapıyorlardı? Onlara okuyorlardı. Hazreti Ömer ben gelen rivayetlere göre bir rivayet Hazreti Ömer tutmuş. Ama bu rivayet çok sağlam değil. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman kız kardeşlik bu ayet'e uymadı. O zaman da han ama fakat "Müslüman oldum" dedi. "İman ettim" dedi bu kelama. Ne güzel kelammış dedi. Fati suresi okmadan önce abdest almasını, gusül abdest etmesini söyledi. Ömer kusul abdesi aldıktan sonra abdes aldıktan sonra Kur'an okudu. El dokundukmadı. Ama terime şahit o anda iman ettiğini söyledi. Ve sonra gitti Rasulallah da birbirine gitmişti. Demek ki Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyordu ama elini dokunarak i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette buyuruyor ki Abdullah i̇bn Ömer bu rivayet çok uzun bir rivayet. Senede uzun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Lâ taqra'u el-hâidü ve lâ el-junubü şey'en min Ne hayızlı kadın ne de cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz. İbn Mace rahmetullahi aleyh bu hadisi rivayet ediyor. Sahabelerin çoğu bu görüştedir. İmam Süfyan es-Sevrî İmam Şafii, Ahmed ibn Hanbel ve İshak İbn Rahavayn gibileri bu görüşlerdir. <gülüyor> Andır Said İbn-i gelen bir görüşe göre, cünüp olmadığı sürece ne yapabilir? O, o kişi Kur'an'ı eline alıp okuyabilir, de Böyle bir görüş vardır. İmam El-Badar'ı kuruşar üstünde de rivayet eder, Kurtubi tefsirinde bunu rivayet eder. Birçok diğer fesirlerde aynı konuda Said ibn-i Müseyin'in görüşünü aktarırlar. Hatta hatta derler ki, onun hayızlı kadın hakkında da böyle bir cevabı olduğu söylenir. Hayızlı kadınlar Kur'an okuyabilir şeklinde. Der. Said ibn-i ve İbrahim el-Nehari, Rahmetül Aleyh derlerdi ki, cünüf ve hayızlini ayetlerden aralıklı aralıklı bazılarını ve ayetlerin başlarını ve son kısımlarını okuyabilirler demişler. Yani bu kadarına cevap vermişler. Asar-ı Hz. hayızlı kadının ancak ayetin bir kısmını okuyabileceği söyler. Ancak zikir olsun, tespih olsun, tilavet olsun, hayızlı olan kadın ne yapar? Ee, sahabelerin anlattığına göre ve İmam Gâribi Hazreti Ayşe'nin Daribin-i Sümeyde rivayet ettiğiniz şekliyle ne diyor Hazreti Aişe? Sahabiye kadınlar Sahabiye kadınlar hayırlı oldukları zaman mescid-i namaz kılınca namaz vakti abdest alırlar kıbleye yönelir oturarak teskid hafta Dikkat edin. Yani o namaz vaktini boş geçirmemek o namaz vaktini yani üminlerle o mübarek vakti iştirak etmek ve Allah'ı teskid etmek. Allah anlattı o anı bile boş geçiriyorlar. Sira e, diyorlar ki Hazreti Aişe radıyallahu anh ribayet ediyor Kâne Rasûlâh sallallâhu aleyhûn yed kurûlâ âle kulli ehliânihî Allah Rasûlâh sallallâhu aleyhûn, Allah'ı her vaktinde anardı. İmam Müslim, İmam Bukharîh ve İmam Ebu Dâvûd rahmetullâleyh ne yapmışlar? Bu hadisi ribayet etmişler. İmam El-Baharül Ahmetul Aleyh Şerh-i Sünnet'e der ki, en erdail olanı insanın zikir için abdest almasıdır. Yani Allah'ın zikrini bile abdestsiz yapmamasıdır. <gülüyor> Muhacir İbn-i Kumpuz bir rivayette bulunuyor. Diyor ki, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, selam verdi, selamımı almadı. Abdest aldıktan sonra selamımı aldı. Meydanı vasılamı anlamı dediği dedi ki inni keristu an'ab kullaha illa ala tu. Ben Allah Resulü'm Allah'ı ancak temiz olarak zikretmeyi istedim de onun için yani temiz olmadan zikretmeyi gerek görüyorum. Ve aleyküm selam demeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçktiriyor. Abdest aldıktan sonra selam veren sahabenin selamını iade ediyor. Diyor ki fatihler selam vermek, selama icabet farzdır. Bu Şafiilere marifetine göredir. Ama Hanefilere göre selamın icabeti nedir? Vaciptir. Yani insanın boynunda bir borçtur vacip. Terk edememesi gereken bir ameldir. Hadisi Buhari rivayet etmiş. Şimdi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'a ancak temiz olan Erzülüs'ün hadisine girelim. Kur'an'a ancak temiz olan Erzülüs'ün. Bu hadis-i şerifi ve benzeri rivayetleri İmam Ayni, Antepli İmam El Ayni, Medriddin El Ayni, El Binaya, Şerhum, Kitab-ül Hidaye isimli fıkhi eserinde beş yolla bu hadisin rivayetini, beş şekildeki rivayetini hak Bu hadisin esası nereye dayanmakta? Amul ibn Hazm Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Yemen'e giderken, Yemen ehline bir nevi vasiyet, bir nevi fıkhi, bir düstur olması için yazıp verdiği bir risalede ne yapar geçer. Bu ibareyi ve bu hadisi İmam Malik, İmam İbn-i Abdülberd, Ebu Dawud, kitab Merasil'de ve İmam Zeyla'i haneflerden Nasburraye ismi kitabından zikreder. Ve ayrıca bu hadisin bütün hemen hemen birçok yollarına ait rivayet harzında İbn-i Fiddar e, Rahmetullahi kitabından Yapak kitabında zikreder ve uzun bir hadistir zekatla ilgili diyetlerle ilgili hükümleri belirten bir mektup bu mektubu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime veriyor? Amr ibn veriyor. Ve o mektupta "En la yemsa'l Kur'an illa tahirun ibaresi vardır. Kur'an'ı temiz olanlardan başka kimse eline almasın. Tahir diyor. Tahir ne demektir biliyor musunuz? Tahir abdestli olmak Burada ne da Nebiullahu sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ı zih temiz abdest üzeri olmadan zikretmeyi terih gördü. Hadisinde anlıyoruz ki oradaki tuhur temizlik abdestli olmaktır. Buradaki tarihi de abdestli olan demektir. Evet. Şimdi bu hadisi ayninin tespit ettiği yollarla gelişine bir bakalım. Diyor ki, amr yazılan mektupta, "La يَمَسُّ الْمُسْحَةَ اِلَّا بَعْيْهُمْ Bu değişik bir sırayettir. Kur'an'a, مُسْحَةَ ancak tahir olan el sürsün kökü vardır. Bunu, beş sünem sahibi rivayet İkinci rivayet Abdullah ibn Ömer rivayet edilmiştir. Abdullah ibn Ömer rivayetinde de la yemetsur Kur'an illa ta'hiul rivayet vardır. İba i̇fade aynen bu Rasulullah'ın ifadesi Kur'an'a temiz olmayan başkası elde edilmesi Tahir, yani abdest üzere olmak. Hadisi İmam Taberani Mâjid nerede rivayet etmiş? Dâle Kutni Sünelinde rivayet ediyor. El Beyhati ibn Cüreş'ten o da kimden rivayet Süleyman İbn Musa İmam Zehri'den ve İmam Zehri de Salim'den Abdullah'ın oğlu Abdullah da Ömer'in oğlu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yemassu'l-Kur'an illa taleh. İmam Buhari dedi ki: Bu rivayetteki bazı insanların hadislerinde münker hadisler vardır. İmam de dedi ki bu rivayette kuvvetli olmayan kişiler vardır. Üçüncü yol Hak, Hakim İbni Hazım yoluyla. Bunu da El Hakim El Müstedrek'inde rivayet etmiş Kitab-ül Hadis'in senedi Suveyt ibn Hatim Musavvv, Musavvv, el i̇bn ve Hakim ibn-i Hakim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَمَّا قَالَ لَمَّا عَدَتْا رَسُولَا صَلَّى اللّٰلٰلٰهَا رَسُولَ Allah Rasulü beni göndermişe, nereye bir yere gidiş göndermiş. Demiş ki La semse'u'l Kur'ana illa wa enta tayib. Kur'an-ı fa'il olmadan el-sunnet. Hadis-i sıhhatlı. i̇mam el, <gülüyor> el Hakim de diyor ki bu hadis sahih-i isnad'dır. İsnadı sahih olan bir hadistir. Ancak Buhari ve Müslim bunu rivayet edelim seviyor aynı. Bu hadisi aynı zamanda el al kutnî ve Behaqî sünnelinde rivayet ettiler. Dördüncü yol, Osman İbn-ül-Ağf yoluyla gelen hadis, bunu taberani rivayet ediyor. Hadis-i senelinde Nul-i e İbn-i Şöbe var. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَا يَمَسُّ الْقُرْعَانَ اِلَّ ضَانِ Kur'an'ı ancak, Kur ancak abdestli olan el alabilir. Kur'an'e ancak abdestli olan el dokunabilir. Beşinci yol tevben hadisi size demin rivayetini okuduğumuz sahabi radıyallahu anhu tevbe radıyallahu an hadisi. "Allahü Rabbi sallallahu aleyhi sallam Allahü Rasulü sallallahu aleyhi sallam Allahü Rasulü sallam" "La yemesu Kur'an'e illa wahyun ve al-umra duhi al Yalnız. Hadisin bu kısmında başka bir rivayet var. Umre ancak küçük hatırdır ibaresi var. Fakat hadisin isnadı cidden zayıftır. Çok zayıftır diyenler var. Fakat ibaresi yukarıdaki hadislerin ibaresiyle aynı. Başka bir ibare. Evet. Şimdi bu beş yolla biz ne yaptık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden. <gülüyor> afresli olmadan Kur'an'a el dokunulacağını gördük. Ayrıca İbn-i dedik, La yevesru Kur'an illa ta'ın hadisini rivayet eder. 14. ciltte 6559. hadiste bu hadisi Daire Kutnî İbn-i Öber'den rivayet etmiş. El-Taberani Mu'acad-ı Samir'den rivayet etmiş. El-Vehakî sünnelinde rivayet etmiş. İmam El-Eythemin Mecmu'un Zevayit'te ne yapmış? Bu kitabın bu hadisini rica etmiş, rivayet etmiş. Diyor ki bu hadisin ravileri çok güçlüdür. Rica olmalı tutun demiş. Hangi hadisin? Kur'an'a adresli olmadan kimseye doğru i̇bn Hacer, telkis-ül-Habil'de isnadında kötülük yoktur, demiş. Cilt 1, 131, 1. sayfa. Isnadda kötülük yoktur. Yani, isnadı makbuldur. bu hadisin rivayetinin insanlarla amel edilir, görüşleriyle amel edilir, bunlar makbul insanlardır, demiş. Ancak taberaninin bir rivayetinde diyor ki, Yahya İbn-i Ma'in ve En-Nesai'in, Hadiste bir râviye zayıf demişler o da İsmail ibn-i Fakat Muharib buna ne diyor? Muharib bir şey sıkadır, güvenilir demiş. Şimdi bu rivayetlerden gördüğümüz kadarıyla sahabilerin kimisi bunu merfu olarak, kimi mutasif olarak bu hadislerde bir kategoridir. Kimisi merku olarak, kimisi mutasir olarak rivayet ediyor. Dolayısıyla hadis zayıf bile olsa o kadar çeşitli yollarla birbirlerini güçlendirerek hadis hasen derecesine çıkmış oluyor. Evet, dedik ki dört bezerin imanları aynı konuda ittifak etmişler ve Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürlemeyeceğini söylemişlerdir. Ancak İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'dan bir görüş naklenilir. <gülüyor> ee, yalnız o Hanefi fukahaları, yani e, İmam Melefi Nani'den e, İbn-i rivayet ettiği bir görüşte, şerrinde diyor ki e, Fatul Kadir'de Mabela'nın nehir âlimleri İmam Azam'ın bu görüşüyle amel etmezse Her ne kadar ondan rivayet edilmiş olsa da bile İmam Ebu Hanife dermiş ki Kur'an'ın yazılı olmayan kısmı var ya, kenar sayfalar, oradan tutabilir demişler. Ancak, bütün Şafii alimleri, ben yani baktığım kadarıyla bu meseleden dolayı, Kur'an-ı Kerim hakkında, Hanefiler de dahil olmak üzere, üç şekilde görüş beyan etmişler. Diyorlar ki, çocuk, demin söylediğimiz gibi, zaruretini dolayı taşıyabilir, tutabilir, okuyabilir. Ancak akıl akrıbari olan kimseler, temiz değillerse, yani afedersiniz, hücülüp iseler veya kadın hayırlıysa veya kişi abdestsiz ise değil mi? Ne yapması lazım? Kur'an'ı ya bir şeyle tutması lazım ya dışarıdan ikinci bir kapla tutması lazım veya bir torba içerisinde elini alması lazım. Taşlayabilir. Taşlayabilir. <gülüyor> Ancak yani birçok ihtilaf var var bu konuda. Efendim ki biz diyor ki efendim elini şeyiyle tutsa, şurasıyla ne olur cülüp olursa. Cülüp için çok keyif görüyorlar. Çünkü diyorlar bu da insan bedeninden bir parça sayılır. Ama ben e, bilmiyorum cülüp olan insan için herhangi bir arada parça olursa, bir bezle bir kağıt herhangi bir, bir şey olursa tutabilir, kaldırabilir. Çünkü zaruret esnasında olabilir. E, adresli olmayan kişi de eğer mecbur kalmışsa okumak kaydıyla dış kılıfından tutup kaldırabilir. O gün buna da müsaade etmiyordu aliflerim. Dikkat edin, o günün takihleri akil ve bali olan için buna da müsaade etmiyordur. Ancak demin dediğimiz gibi, Said ibn Müseyyep'ten gelen görüşlere göre ya yani bir rivayette İbn-i, Hazret-i Ömer'in hazret Ömer'in e, Kur'an'ı abdestsiz tuttu söyletileri çok zayıftır. Hazreti Ömer, Kur'an okutuyordu abdestsiz olarak. Ancak yere koydurtuyordu, yerden okuyordu. Yerden okutuyordu karşısındaki insana. Bu şekilde. Yani o levhaları yere koyuyorlardı ve ne yapıyorlardı? O levhalardan okuyorlardı. Bakın burada Ebu Dağut Radya'dan demin Hazreti Ali'den yaptığımız rivayeti kendisi nakledi ve başına gelen bir olayı izah ediyorum. Diyor ki Hazret Ali bir zaman iki kişiyi gelere gönderecekti. Fakat onlardan önce diyor, afedersiniz gitti, helal çıktı geldi. Sonra su istediliyor. O suyla diyor elini yüzünü yıkadı. Sonra başladı fırar c'a la yahtra o el Qur'an'e. Ya budur teyf yüzün bakışları var. Fırar el Qur'an'e. Çünkü haberdir. sahabeden geliyor. Merfu haberdir sonra başladı Kur'an okumaya. Sünnet-i âlâ Kur'an. Dikkat edin. Kur'an-ı tilavet diye okumaya başladı. Fen kar <gülüyor> üzerinde bunu icaret eder. Ne der ya? Nasıl altısı Dikkat edin. Sahabe İbn